Bundan sonra da batın ilmine gelir. Bu ilimle de marifet aleminde Hakk'a ilfanın tam kendisi teşekkildi. Yani marifet alemi Lahut alemi dedikleridir. Asıl vatanımız, asıl doğduğumuz, geldiğimiz vatanımız. Yani kutsi ruhun yana durduğu vatan. Hakiki insan orada. Hakikacı Muhammed diyor orada. Ben Allah'tan diyorum. Değil mi? Ümin de benden. Hakiki insan orada. O ruh kalbe emanet olarak kondu, Emanet olarak kondur. Peki bu emaneti nasıl çıkaracağız? O hudud da lahud aleminin hududunda bir kapı vardır. Mevlüt'te ilahe illallah o kapının levhası budır. Bu kelimeyi onun için evvela diline bulaştıracaksın. La ilahe illallah La ilahe illallah Kalbin hayat buluncaya kadar ile bunu söyleyelim senelerdir. Dille söylendikten sonra Kalpte söylenmeye başlayacak. Dille nasıl söylenir, kalpten nasıl söylenir? Nasıl söylenir? Hoca de Bizde e ben de bize öğretme söyleyelim. la ilahe illallah diyor. E la ilahe illallah. ya Hepimiz la ilahe illallah. Nasıl söylenir? Kalpten, dilinden nasıl söylenir? Onun öğretilmesi burada vaaz kürsüsü değil. Burada olmaz. Onu hakikiyi söyledi mi, işte perde atıyor buna Onu söylediğin dakika de ben Allah'tanım, mümin de bendendir diyen hadisini düşün. Onu söyleyen Resulullah Efendimiz diyor ki, Allah ile öyle bir zamanım olur ki, o anda araya ne bir melek-i mukarrib, ne de bir diyeyim-i Benim Allah öyle anım olur ki diyor arıya bir Peygamber ne de melek giremez diyor. Ne demek bu? Nebi Mürsel Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in beşeri yönü, beşeri tarafı, insani tarafı. Yakın melek de Efendimiz'in ruhani durumudur. Şimdi şöyle düşünürken Bakıyorsun birini seyredirken aklına bir şey geldi. Araya bir şey gitti. Bir de şöyle bir bakarken dalar ha, ne M Nebi Mürsel var. Ne nebi. Ne mukarip belek var. İnsanın kendi kendisine ya kendi sana senden yakın olan Allah'la bir arın içinde kaybolması demek. Ha, nebi Mürsel ol. Havada arama bunu. Sade bekariyet arıyor, araya, araya, araya, arıyor, araya, araya. Ha, şu peşeriyeti hayvanlaştırırlar, bu hale getirersin. Hala arıyoruz, ayda adam arıyoruz. Geceleri orta, herifde. <gülüyor> Seberut nurundan yaratılmıştır dedik. Oraya melek için giriş yok ki mukarrif giremez. Lahut muğru da oraya giremez. Burayı anlatırken Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Allah'ın bir cenneti vardır ki orada köşkler yoktur diyor. Bal lafı edilmez diyor. Sütte bulunmaz. Orada yalnız ilahi yüze nazar var. Hücuhun yuvmeyizün naziratün ila rabbi anâdın. Hanekeli mukarrib bilmem ne gidiyor, hembezim oluyorsun, yok oluyorsun. Mutu kable ente Onun için ben arabe nefsi fakat arabe rabbe. Nefsini bildiğin dakikada Allah'a da bilirsin. Aha bu dediklerimin hepsini kaldırdım ortaya kendimden çıktı. Orada, o ana geldiği zaman Ayın 14'ü gibi mehtabı nasıl seyrediyorsunuz, cemalullah öyle görünmeye başlar, sallallahu aleyhi ve sellem şakirullah. Orada öyle bir alemdir ki, orada melek veya cismiyet uğrarsa, gel yanar diyor Resûlullah Efendimiz. Cebrail, Sürvet-ül Müntâhâ'ya gittiği zaman, Meride'l-Bahreyn'i gerçe kıyana gittiği zaman, bir karınca boyu öteye gidecek ecek olursam ya Resulullah, derhal yanarım demiş. Resulullah geçmiş orada. İnsan geçiyor oğlum. Neden? Size ben doktor olarak bir misal şey getireyim. İnsan sıhhatlı oldukça hastalıktan korkar. Şimdi sizden çıkalım şuradan gel. Amca gel şuradan sana bir dondurma iç. Tamam mı? Üşütürüm korkarım. Midesi rahatsız var. Ya gel şuradan bir şey iç oğlum. Paştırmalı sunucu. Aman aman aferin aman diyeceğim. Amca gel şuradan iç. Sen şerbet getir. Ulan çay içeceksin hiç içmeyeceksin. Sen şerbetten. Çok açık oldum. O çay değil o kap suyudur. Çayı içersen koyu içeceksin. E olur. Tansiyonun var. Sıhattı iken. Hastalıktan korkar. Çok dikkatli Ümidi azalır. Adem'in dediğince. Tansiyonu. Ne olacak acaba? Tehlikeli midir? Ümidi yok. Hasta olunca da. Sıhhat ümidi çoğalık. Saatteyken saatini düşünmez hastalıktan korktu. Hasta oldu mu, bu sefer su hakimliydi şu anda? Korkusu kalmaz artık. Hastalık oldu mu, korkusu kalmadı. Onun için hafif hastayken şunu aman yemeyeceğim. Hasta olup da ameliyat oldu mu, ne onun oğlum bana su verin derim. Öyle çok midesini patlatanlar olmuş. onun için. Bu işlerde de böyledir. Ve hadisi peygamberi de buyuruyor ki, demin ki o ayetteki iman, hakiki iman sahibinin korku ve ümidini tartarsanız diyor Cenab-ı Peygamber, eşit gelin. yok Yoksa öyle olacaktır. Ölümden korku, yapılan edepsizliklerin defterleri ortaya çıkacak diye senin sultani ruhunun <gülüyor> İsmaili, ruha ihtariyle duyulan endişeden çıkardık. Edepsizlikler ortaya çıkacak, rezil olacak ondan korkma. Onun için azı cemaat İslam kıymeti tam yalan söyledim. Ama dediğim kıymetli. Efendim Feran Vahiz Efendi şöyle söyledi. Hoca Efendi tam böyle. güne sabah namazına kalktım. Evinde üç gün evde. Pencereyi açtım bile sabah alayım. Kıldım namazı. Açık duruyor pencere. bir adam bizim evin altından geliyor. Camiden çıkma sırası. Ötede bir genç geliyor. Merhaba merhaba, ekeme Allah'a. Nasılsın efendi bana? Kıldılar şöyle karşı karşıya. Ama uzaktan o kadar tertemliyordum. O genç adam, buyuklu var günü 30.40 kez. Efendi dedi sana bir şey soracağım. Nedir dedi. Aha bunu işittim. Abdullah Hı. Efendi dedi, Vay de şöyle dedi, bu nedir dedi. Yok dedi. Ya Abdullah Efendi mübarek bir zah, insan, ilim sahibi adam. Sen nesin ki onu sokakta şey diyorsun. Yok söyle söyle. Aha bu kıymet. Bunun ne namazı kabuldur. Hiçbir şeyse kabuldur. Vallahi de değildir. Billahi de değildir o. İslam'da kıymet yoktur. İslam'da yalan yoktur. İslam'da fenalı kuyu yoktur. İslam nur gibidir. Nur, nur, nur. Güneş, ışığı, Pisliğe de vurur, güzele de vurur, baklavaya da vurur. Vurdu mu güneş pislenir mi? Pislenmez. Onun için Cenab-ı Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir hadisi var. ki, en medine, en medine ben şehrim. Ali Babu'ha, Ali'de kapısıdır diyor. Ne Ben Medine'yim, Ali'de kapısı, evin kapısı. Ötekiler almışlar efendim, çıkmışlar, bir kızım gürü, demişler ki Cenab-ı Peygamber'e peygamberlik gelmeyecekti halin indi. O çaldı bundan, haydi bir gürü. A bu hadisler, ötekisi... Hep dizine, ne o anlamış hadisi, ne bu anlamış. Ben Medine'dim Ali baba. Ben Medine'yim, Ali de kapımı. Şu demek İlk iştahım olan erkek Ali'dir. Kaç yaşındaydı biliyor musun? Yedi yaşındaydı. İslamiyet daha Resulullah'a bildirilip de tedriğ edilmeden evvel Resulullah'ın namazı yoktu. Başka bir ibadeti var idi. Öyle beş vakıf namazı yoktu. Çünkü namaz tarz değil bu. İslamiyeti İslamiyete davet etmeye başladı ilk Ebu Bekir oldu. Hz. Hz. Hatice Validemiz oldu. Allah oldu bu kadının yüzü hürmetine bütün zeyyatımızı affı mağfretiyle. <gülüyor> Fakat oldu Ebu Bekir ama kırk küsur yaşında kulüğden beri ki ne ne oldu? Hazreti <gülüyor> Hazreti Ali Namaz farz olduğu zaman yedi yaşındaydı. Daha vülüğden evvel namaz kılmaya başladı. Onun için dünya insanlarına Cenab-ı Allah tarafından namaz farz emri geldikten sonra vülüğden evvel hiç namazı kaçmamış insan geçen halidir. Ben medineyim Müminlerin miracı da namazdır değil mi? Benim ve Allah'a basıl olmak için Ali gibi yapmak lazımdır diyor. Namazlarının hepsini ödeyeceksin. O demek o. Ali baba baba anladın mı? Bir birbirine hav, hav hav hav yiyor. Ali şöyleydi. Onun için Sahabe-i kiram içinde mücize, şey keramet sudure karıştır. Çünkü bir insandan keramet sudur edebilmek için bulu'dan itibaren bütün namazlarını eda etmişler. Bütün veliullahlar namazlarının hepsini bulu'dan beri kılarlar, kılmayan varsa bulu'a kadar hepsini kaza etmişler halde açacaksın? Ha bunları yapacaksın. Bunlar bir büyük velilerden Abdullah Mağ de bir zatı muhterem Abdülkadir-i Geylani devrinde yaşamıştır. Büyük velilerden, çok büyük velilerden. <gülüyor> abdülkadir Kadiri Geylani için demiş ki Büyük Veli abdülkadir bu Geylani Bağdat'ta oh, Demiş ki abdülkadir Geylani 40 yıldır Abdurrahman söylüyor Veli 40 yıldır kudret kapısının eşiğindeyim diyor ben oturuyorum 40 yıldır kudret kapısının eşiğinde oturuyorum ben hiç Abdülkadir'i orada görmedim demiş demiş. Veliullah bu şaka değil. Bağdat'a gidin söyleyin demiş. Orada büyük bir zat var Abdülkadir. Konuşuyorlar zaten. Tersizle konuşuyorlar demiş. Ben 40 yıldır Kucayet kapısının eşiğindeyim. Abdülkadir'i Kadir'i Görmedim demiş. Neyse bu gidin sormadım. Gelmişler Abdülkadir'e söylemişler. Abdülkadir'e gelmiş. Ben Abdülkadir Abdülkadir gülmüş, demiş ki Gidin şehinize söyleyin, selam ederim ona demiş. Eşikte oturanlar demiş, hazrette olanı göremezler demiş. Hazrette olanlarda da sırda olanı göremezler demiş. Ben sırdayım, sır kapısından girer çıkarım içeri demiş. Beni gayet tabii göremez demiş. Gidin ona söyleyin demiş, Selam vakitte, Selam saatte, sana indi ilahiden çıkan huzayl aracını ben elimle gönderdim sana giydirdim demiş. Her zaman her zaman nail oldum benim elimle oldum demiş. Sana 12 bin velinin huzurunda demiş yeşil pelerini ben elimle giydirdim demiş. Bunu Abdullah anlatmışlar. Abdülkadir doğru söylüyor demiş. Baktın sultan otur. Onun için hiç kimse birbirinden ne olduğu belli olmaz olur. Belli olmadığı için kimseyi gıybet etme. Kimsenin arkasından vır vır etme. Büyük insanların peşinden vır vır edersin, söylersin o gücemmez ama gökte uşan kuşun gölgesi yere hakseder Kuş farkında değildir. Değil mi? Tebelen Kıymet yasak. Bu yolda gideceksen kıymeti bırakın.